Traktörümüz kırmızı olsun. Yine Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri bir gün kendisine entari yaptırmak istemişti. Ancak istediği kumaştan bizde yoktu. Biz de Diyarbakır'da ikamet ediyoruz. Şehirde aramadık yer bırakmadık. Onun istediği renkte ve kumaşta bulalım diye. Aynı cinsten bulamadık. Benzeri var ama desenin üzerindeki çubuklar ince. Rengi de soluk. Benziyor ama tam tutmuyor. Kumaşı aldık götürdük. Gavs hazretleri olmaz dedi. Kumaşı beğenmedi. Onu iade ettik. Sonradan biz de nedir bunun hikmeti? Ne işe yarayacakmış o kumaş diye merak ettik. Tabi o zaman biz mutabat filan nedir bilmiyoruz. Bu yolun acemisiyiz. Yeniyiz. Meğer şah Hazne hazretlerinin giydiği entarenin Aynısıymış Suriye'de varmış O da oradan getirtmiş Aynısını giymek ve mürşidine mutabat etmek istiyormuş Şimdi de Gals-ı Sani Hazretleri Aynı kumaştan Aynı desenden elbise giyiyor İşte kardeşler Bu sadat-ı kiram böyledir Her bir mürşidi kamil Kendisinden önceki mürşide tabidir O ne yaptıysa aynısını yapar Bu ta peygamber efendimize kadar gider Çünkü Sadat-ı Kiram efendilerimizin her biri bir diğerine silsileyle bağlıdır. Bir misal daha vereyim. Gadir köyü vardır. Hani Seyda Muhammed Raşit Hazretlerini anlatan bir seyidi var. Orada da görmüşsünüzdür. O köy yeni alınmıştı. Araziye traktörle gidiliyordu. Bu nedenle Gadir köyündeyken Galf Seyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri bir traktör almak istiyordu. Onun için de bir sofiyi görevlendirdi. Ancak... Bize alacağın traktör kırmızı olsun dedi. Markasını filan söylemedi. Yalnız kırmızı olsun dedi. Neyse bir kırmızı traktör buldular. Alıp götürdüler. Sofiler, kurban, kırmızı olmasının hikmeti nedir diye sordular. Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri onlara, Şah-ı Hazne'nin ilk traktörü kırmızıydı. Onun için biz de traktörümüz kırmızı olsun istedik buyurdu.